bir telefonumuz daha var. Alo. Alo. Soner Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Ve İyi akşamlar. Selam. İyi akşamlar. Buyurun. Eee ben ezan arıyorum kılıyorum hocam. Doktorum, Buyurun. kendim doktorum da. Hı hı. Ee, evde namaz kılıyorum hocam. Beş vakitte olmasa günde 2-3 vakit ezan namaz kılıyorum. Bazıları diyor ki insanlarımız camide cemaatle namaz kılmak sorap, daha çok sevap. Bazıları diyor ki evde gizli ibadet yapmak daha çok sevap. Yani hangisi daha çok sevaptı onu öğrenmek için aramıştım hocam. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurun hocam. Evet. Nafile namazların en gizlisi en çok sevaptır. Hmm. Almadan namaz kılıyor. O da riya olabilir. Almada namaz kıldı be. E, nafile namazlar e, gizli. Mümkünse en karanlık bir odada. Bunu gizlesin. Ee, ancak farz ibadetlerin açık olması en faziletlidir. Borcunuz, hı hı. borcunuzu öderken e, gizlemenin bir anlamı yok. Demek ki farz olan ibadette cemaat zaten çok önemlidir. Nafile ibadetlerde ise mümkün mertebe hı. gizlemeniz evladır. Evet, hatta şairi İslamiye, e, yani daha da böyle teş, e, teşhir etmek. Tabi da yani şey cemaat ne demek cemaat ezan mesela ezan okunan bir mahalle peygamber aleyhisselam mesela saldırı düzenletmez sabah namazı vaktini bekler idi bir mahalle gidince hı hı. mesela İslam orduları da öyle yapar gece baskını yapmazlar çünkü gece baskınında kadın ölebilir çocuk ölebilir istemedik bir takım haller olabilir neyi bekliyorlardı? Sabah namazı ezan okunsun, ezan dinlensin. Burası Müslüman belgesi mi? Değil mi? Onun tespiti yapılır. Hmm. Ezan, cemaat bunlar çok önemli şeylerdir. Bir bölgede ezan okunmuyorsa orada sıkıntı var demektir. Dolayısıyla cemaatin artırılması çok önemlidir. İslam cemaat dinidir. Yani cemaatleşmek bir arada olmayı gerektiren evet. bunu emreden bir dine mensubuz biz.